şim sinirliyken bana üç kere boş ol, boş ol, boş ol dedi. Bunu telefon, e, telefonda söylemişti. Ha. Sonra eve geldi aynı gün içerisinde. Tekrardan üç kere boş ol, boş ol, boş ol dedi. Sonra dördüncü kez boş ol derken ben bunun... Yani üçüncü defa üç kere boş ol derken ben bunun dönüşü olmayacağını... Yani üç talağı da tamamladığını söyledim. Ondan sonra kesti. Sonra e, ben üstelediğimde bunu sormamız gerektiğini falan... yani durumumuzun sakıncalı olduğunu hı hı. kendisi bana ben boş ol demedim o söylemedim boşan dedim falan dedi o zaman çok sinirli olduğunu söyledi hı. Yani ben durumumuzun ne olacağını öğrenecektim evlilik Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisidir evlilik Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisidir dolayısıyla da bu nimeti kişi Meşru bir mazeret olmadığı müddetçe zayi etmemeli, yok etmemelidir. Eğer meşru bir mazeret yokken meşru bir mazeret yokken sırf birlerini gördü hoşuna gitti diye boşanır ve evlenirse Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki La anallahu zawaqin ve zawaqat. Allah meşru bir mazereti olmadan Tamam, boşanıp başkalarıyla evlenen ve bunu adet haline getiren erkek ve kadınlara rahmetinden uzak eylesin. O nedenle o nedenle Müslümanlar arasında evlilik de çok kolaydır. İslam dini çok kolaylaştırmıştır. Boşanmayı da kolaylaştırmıştır. 18. yüzyılda bir Fransız seyyah İstanbul'a gelip Türk ailesiyle ilgili bir araştırma yapıyor. Aile yapısıyla ilgili bir araştırma yapıyor. Şöyle diyor, Osmanlı'da diyor, aile yapısı çok sağlam diyor. Evlilikleri çok kolay yapıyorlar, boşanmada bir kelimeyle vuku buluyor, meydana geliyor. Erkek hanımına boş ol dediği vakitte hanım boşanıyor diyor. Bu kadar kolay şekilde boşanıyorlar, sonra da mahkemeye gidip bunu tescil ettiriyorlar. Ancak diyor, bir Müslüman Türk erkeğinin ağzından, Eşine boş ol kelimesini alabilmeniz için iki çift öküz bağlamanız gerekir İki çift öküzü bağlasanız Yine ondan boş ol kelimesini alamazsınız diyor. Bu derece sağlam Onun için bu kadar kolay boşanma Boşanma bu kadar kolaylaştırılmış olmasına rağmen Osmanlı toplumuna aradığınız vakitte Boşanmaların yüzde bir, yüzde ikiyi geçmediğini görürsünüz Niye? Çünkü eşler eşini değiştirmek için yani eşini kendi kalıplarına uydurmak için değil eşini eş olarak ve onun e, istek ve arzularını kendisine has olarak görüp hı hı. onunla uyum içerisinde yaşamaya alıştırır kendisini. Evlendim. Benim kendime ait e, sabitelerim var, görüşlerim var. Efendim işte olması olmazlarım var. E, evlendiğim günden itibaren eşime diyorum, bak ben bu, bu, bu, bu, bu, bunlara dikkat edeceksin ve kendini buna göre planlayacaksın. Böyle bir şey yok. Sizin bir hayat tarzınız var, onun da bir hayat tarzı var. İkiniz hayat tarzınızı birbirinizi öğrenerek, tanıyarak ona paralel geliştireceksiniz ve bu şekilde saygı, sevgi paylaşma içerisinde devam ettireceksiniz. İmam, burada bunu mutlaka söylüyorum. İmam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh talebelerine şunu söylüyor. Evlatlarım iki kelimeyi lügattan sileceksiniz, sözlükten sileceksiniz. Asla bu iki kelimeyi kullanmayacaksınız diyor. Nedir diye soruyorlar, telaffuz bile etmiyor. Birincisi diyor, kef, f, r harflerinin oluşturduğu kelime. Toplayın, kafir. Hı hı. Asla asla bir mümine kafir demeyeceksiniz. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ عَمِلَهُ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ Biz, işlemiş olduğu günahı helal saymadığı müddetçe bir mümini kafir kabul etmeyiz, ona kafir demeyiz. Cina etmiş olabilir, Allah göstermesin. Adam öldürmüş olabilir, hırsızlık yapmış olabilir. Büyük günahları say, küçük günahları say. Bu günahı günah olarak kabul ediyor. Onu helal kabul etmiyor ise biz o insana, İstediği günahtan dolayı günahkar deriz. Ama imanından dolayı da o mümindir ve kardeşimizdir. İkinci kelime nedir? Tığ, lamelif, kaf. Söyleyin, toplayalım, talak, talak yani evet. eşini boşamak. Bu bir nimettir. Mümin bu nimeti meşru mazeret olunca kullanmalı. Yani vücutta bir ağza kan olunca nasıl kesiyorsak, evlilik tamamıyla yürümezse o vakitte boşanma ne yapılır? Denilir ama boşanmadan önce de merhaleler var. Biz oralar bildikler için geçelim. Hı hı. Kardeşimizin sorusuna gelelim. Şimdi bir insan eşine karşı kullanacağı boşama sözleri açık olabilir, kinayeli olabilir. Açık sözler nedir? Boş ol. Bir insan eşine boş ol dediğinde bu boşamada Müslümanların kullandığı ve bunu boşamada kullandıklarına dair bütün mü'milerin bilmiş olduğu bir kelimedir. Biz bunu açık kelime kabul ederiz. Dolayısıyla burada bu sözü söyleyen kocanın niyetinin boşama olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Niye? Tüfeğe kurşunu koydun, tetiğe bastığınızda e, isabet alır. Kurşun ne yapar? Çıkar ve e, karşıdaki hedefi vurur. Aynen böyle. Boş ol kelimesi kullanılmış ise, kocanın niyeti boşamak da olsa, boşamamak da olsa, mutlak surette hedefi vurur ve eşini ne yapar? Boş hale getirir. Hmm. Boş hale getirir. İkinci, kelimeler de, lazım İkinci kelimeler de. kelimelerde nedir? İkinci kelim kinaye kelimeleri. Kinaye. Yani bir insan mesela eşine tartışmanda git babanın evine desin. Git babanın evine. Babanın evine gitten kasıt ya git babanın evine kafamızı dinleyelim. Sen de ben de bir dinleyelim kafamızı. Tartalım bu evliliğimizi. Yaşatabiliyor muyuz, yaşatamıyor muyuz? Koruyacak mıyız, korumayacak mısınız? Bir düşünelim sağlam kafayla. Sessiz sakin bir ortamda. Ondan sonra kararımızı veririz. Kastı buysa, bundan dolayı herhangi bir boşanma ne yapmaz, gelmez. Çünkü böyle bir niyetle söylememiş. Ama git babanın evine, bu sözü boşama kastıyla söylemişse, niyeti boşamaksa, işte o zaman bu kelime eşi ne yapar? Boş hale getirir. Evet. Şimdi bunu izah ettikten sonra, ikinci bir konuyu daha izah etmemiz lazım. Bir mecliste, bir mecliste, bir erkek eşine boş ol, boş ol, boş ol derse üç defa peş peşe. Hı hı. Üç hakkında kullanırsa yani. Üç, yani? üç kelime boş ol, boş ol, boş ol dediği vakitte bu üç hakkı birden bitirme midir? Yoksa bu bir boşama hakkı mıdır? Cumhur-ı fukaha, cumhur -u fukaha dediğimiz yani Hanefiler, Şafiler, Malikiler ve Hanbeliler hı hı. bunu üç boşama kabul ediyor. Üç ise üçtür diyorlar. Evet çünkü akıllı bir kişinin ağzından çıkan her kelimenin mutlak surette bir hükmü vardır. Bir değeri vardır. Kişi deli değilse veya kendini kaybetmiş kaybedecek derecede bir sinir haline tutulmamışsa o zaman söylediği her sözün insan olarak değeri vardır. Biz sözünü değer, değersizleştiremeyiz. İnsanın sözünü değersizleştirirsek insanlık kıymetini ve onurunu kırmış oluruz. Onun için... Söz söylemişse söylediği sözün hükmü vardır hı hı. ve itibara alınır. Dolayısıyla da cumhur diyor ki üç defa boş ol, boş ol, boş ol diyen kişinin eşi boş olur. Onun bir daha telafi hakkı bulunmaz. İbn-i gibi rahmetullahi aleyh. Bazı e, alimlerimiz de diyor ki birinci boş ol kelimesi. Boşamak için kullanılır. Hı hı. İkinci ve üçüncü boşol kelimeleri onun tekidi hükmündedir. Yeni bir talak değil, yeni bir boşama değil. Hı hı. Birinci boşamayı ne yapar? Tekid eder diyor. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor, Rükhane'ye böyle yapmıştır diyor. Üç talakı bir anda verdiği vakitte, Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu bir saymıştır diyor. Bu hadise binaen diyorlar ki bu bir talak kabul edilir. İşte günümüzdeki alimlerimiz, Hatta Din İşleri Yüksek Kurulumuz, diğer İslam alemindeki kurullar bu hadise binaen İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhin kavlini alarak bir mecliste, bir mecliste boş ol, boş ol, boş ol diyen insanın ikisini, son iki sözünü tekit kabul ediyor, bir talakla boşanmış kabul hı hı. ediyorlar. Girene kalır, daha önce bir boşanma olmamışsa iki hakları kalır, iki telafi hakları kalır. Dolayısıyla nikahlarını, evliliklerini bu iki haklarla devam ettirebilirler. Ancak kardeşimizin olayında bir şey daha var, gözden kaçırmamamız lazım. İş yerinden telefon ediyor, diyor ki boş ol, boş ol, boş ol. Burası bir ayrı meclis. Evet. Burada bir hakkı gitti İbni Teymiye Rahmetullahi Aleyh'in kavlini alırsak. Eve geldiği vakitte diyor, boş ol, boş ol, boş ol diyor. Burada da ikinci meclis. Hakkı bir hakkı gitti, kaldı Hı. bir hakkı. Kaldı bir hakkı Sonunda son hakkı. müdahale ettim diyor. Evet etsin veya etmesin. Meclis bir olduğu için ne yapar? E, o dört defada söylese bir kabul edilir. Dolayısıyla son hakları kalmış oluyor. Kardeşlerimiz bu son hakkına dikkat edecekler. Bundan sonra İmam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhin buyurduğu gibi talak sözünü, boşama sözünü lügatlarından silecekler ve bu şekilde evliliklerini devam ettirir. Ancak kangren haline gelirse o zaman e, boşanabilirler.